414. konu, Hz. Ebu Bekir'in bin Velid ve beraberindekilere cihad hakkında mektup göndermesi, Hz. Ebu Bekir Yemam savaşını bitirdikten sonra henüz orada bulunan Halit bin Velid'e şu mektubu yazmıştır.